Ama Azam Efendimiz'le ilgili bir kıssa anlatmıştı. Talebelerine diyordu ki, evlatlarım iki kelimeyi kullanmayacaksınız. Nedir o efendim dediklerin de kendi de söylemiyor, kullanmıyor. Çünkü kullanmayın dedi ya. Kef, fe, re, heceli harflerinin oluşturduğu kelime. Yani bir Müslümana kafir demek. Evet. Bir Müslümana kafir demeyin diyor. Niye? Çünkü bu kelime kuş gibidir. Gider Kafir dediğiniz insanın konacak dalını arar. Bulursa konar, bulamazsa gelir senin dalına konar diyor. Evet. Ya bu çok tehlikeli. Onun için bunu kullanmayın diyor. Detayını o programa baksınlar. İkinci kelime nedir diye sorduklarında tı lamelif, qaf diyor. Telaffuz, toplayalım ki harfleri Hala. talah, boşamak. Eşini boş ol kelimesini kullanma diyor. Peki Nazım hiç mi kullanmayalım bu? Böyle bir ruhsat verilmiş. Bakın, teşvik yok, ruhsat. Diyor ki, kangaran haline gelmiş ailede. gayrı tamamıyla serkeşleşmiş eş. Sizi hiç adam yerine koymuyor, sözünüzü hiç dinlemiyor. Böyle bir durumda ric'i bir boşama yapılır, Ric'i boşama. Yani boşol denir bir defa. Tamam. Toplumumuzda boşamanın gerçekleşmesi için üç defa boşol kelimesi kullanılması gerekir diye. Bir ifade var, bu yanlıştır. Bu tamamıyla şeytanın hilesidir. Evet. Hayır, bir defa boş ol diyecektir. Boş ol demesi, bugünkü anladığımız boşama değildir. Bugün insanlar bunu böyle anlıyorlar. Ondan sonra da hatta eskiden filmlere konu ediyor diyor. İşte efendim boş ol diye boşalıyorlar. Böyle bir şey mi olur? Hayır böyle. Bu bizim toplumumuzun anladığı şekildeki boşama değildir. Ya bu nedir? Boş ol kelimesi. Evliliğin askıya asılmasıdır. Evet. Evli askıya asıyor eşler. Diyorlar ki nikahımızı bir asalım askıya. Bekleyelim. Üç ay diyelim biz buna. Üç hayız müddeti de üç ay bekleyelim diyor. Üç ay bekleyecekler. Peki üç ay beklemeli gerekiyor mu? Hayır yok. Azami süresi üç ay. 2 günde de kararlarını verebilir. Üç günde de verebilir. Ama azami üç ay. Ondan sonra söz neyi gerektiriyorsa o hüküm meydana gelir. Diyelim ki on gün sonra askıya aldılar erkek bir tarafta kadın bir tarafta düşündüğü, taşındığı. Erkek dedi ki ya ben eşime bu kelimeyi söylemekle yanlış yaptım. Evet. Çok yanlış yaptım. Hata yaptım. Bu kadının artıları eksilerinden çok fazla ama ufak tefek de görüş ayrılıklarımız var. İşte ruhumuzun uyuşmadığı noktalar var. Ama bunlar telafi edilebilir, beraberlik sürdürülebilir. Yanlış dedi. Eşine dedi ki ben dönüyorum sana. Kusura bakma dedi. Hiç kimseye haber etmeden, nikahı dahi yenilemeden evliliklerine ne yaparlar? Devam eder. Hani boşamaydı bu? Evet. Hayır, bu düşünme payı. Bu kelime düşünme payıdır. Onun içinde bir defaya mahsus diyecek ki boşamak isteyen erkek, seni boşadım veya boş ol diyecek. İkinci ve üçüncü kelimeyi ne yapmayacak? Kullanmayacak. İşte bu askıya almadır. Sonunca kararı kendileri verirler. Daha dikkat edelim inşallah. Mutlaka. Bundan sonra.